432. Konunun devamı: Hacerül Esvedi korumak için önüne iki kanatlı bir kapı yaptırmıştı. O kapının arkasına geçerek kendini koruyordu. O sırada birisi yanına gelerek, sana kabe'nin kapısını açalım mı? dedi. İbnü Zübeyr, tepeden tırnağa kadar adamı süzdü ve sen arkadaşını her şeyden koruyabilirsin, fakat ölümden koruyamazsın. Üstelik burayla kabe arasında hürmet bakımından fark yoktur. Yemin ederim ki, sizi Kabe'nin örtüsüne tutunmuş olarak görseler yine de öldürürler, dedi. İbni Zübeyre, sulh için neden bunlarla konuşmuyorsun, denildi. İbni Zübeyr, artık sulh zamanı mıdır, Allah'a yemin ederim ki, onlar sizi nerede görürlerse hepinizi keserler, dedi. Ben zelil ve hor bir hayatı hiçbir zaman istemem, ölümden kurtulmak için hiçbir merdivenden çıkmam, her nereye gitsem, ölüm saçan oku elimden bırakmam, anlamında bir şiir okuduktan sonra adamlarına, herhangi biriniz yüzünüzü koruduğunuz gibi kılıcınızı da koruyunuz, onu kırıp da kadınmış gibi nefsinizi silahsız müdafaa etmeye kalkışmayın, yemin ederim ben hangi savaşta bulunduysam mutlaka birinci safta olmuşumdur, herhangi bir yaradan elem duymadım, eğer acı duyduysam bu da tedavi olurkendir, dedi, onlar bu halde iken birkaç kişi Beni Cuma kapısından mescidi harama girdi. Onların içinde Esved de vardı. İbni Zübeyr beraberinde iki kılıçla onlara hücum etti. Evvela Esved'le karşı karşıya geldi. Kılıcıyla ona ayağını koparıncaya kadar vurdu. Esved ona, ey zina edici kadının oğlu, şeklinde hitap edince, İbni Zübeyr, ey hamın oğlu, Ebu Bekir'in kızı Esma mı zina edicidir, dedi. Bundan sonra kılıcıyla onları mescidden çıkardı ve geri geldi. Baktı ki beni sevme kapısından bir grup girmektedir. Bunların kim olduğunu sorunca, bunlar ürdünlülerdir, cevabını aldı. Onlara hücum ederek, sel gibi gelen bir hücumdan haberim yoktur. Bu hücumun toprağı akşama kadar ortalıktan çekilmez, anlamında bir şiir okudu. Onları da mescidden çıkardı. Baktı ki beni mahzum kapısından girenler vardır onlara hücum ederek, eğer benim düşmanım, hasmım bir kişi olsaydı onun hakkından gelirdim, anlamında bir şiir okudu. Mescidin tavanında i̇bn Zübeyr'in yardımcıları vardı, onun düşmanlarına tuğla atarlardı. i̇bn Zübeyr onlara hücum ettiğinde yukarıdan gelen bir tuğla başına isabet ederek yardı. Bunun üzerine, bizim kanlarımız topuklarımızın değil, ayaklarımızın üzerine damlar, diye bir şiir okudu. Sonra durdu, iki kölesi onun üzerine yığıldı ve köle efendisini korur dediler, sonra Şam askerleri ona doğru gelerek başını cesedinden ayırdılar.